Kıyamet Suresi mekkede inmiş olup 40 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır. Gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için ki siz mutlaka diriltileceksiniz. İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra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 Türlü türlü mazeretler öne sürse de, artık insan, kendisi hakkında şahit olur. Sana vahye unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma Çünkü vahyi, senin kalbinde toplamak ve onu okutmak, bize ait bir iştir. O halde, biz Kur'an'ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle.